Hadisin diğer bir gelişinde fihamsin laya lâ muhunne illallah Kıyametin ne zaman kopacağı, Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilmediği beş gaybî olan şeyde dahildir. Buyurmakla Lokman suresinin 34. ayetini tilavet buyurdu. İnne Allah'a indehû ilmu sâ'ati ve yunezzilul gâyse ve ya'lemu mâ fil erhâm.